Açık Dergi İş Sanat Açık Dergi programını sunar. Herkese iyi akşamlar. Merhaba. Evet açık radio'dasınız. Açık programı başladı. Ben İksem Mavidun'la. Gözde kasağız ben. Faya Kabil var canlı yayın masasında. Jimmy McGriff ile başladık bu akşamın dergisini 1962 yılında kayıttı bu. All About My Girl ismini taşıyordu. Evet, ilk albümlerinden I Got A Woman isimli parçadan dinlettik. Sizlere James Harold McGriff, Hardbub ve Soul Jazz'ın e, önemli müzisyenlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Beat riff. Orgun'u da caza ve sola en iyi adapte etmiş isimlerden biri olarak anılabilir. Onun kisasına Ray Charles'ın ünlü parçası I've Got A kaydettikten sonra önünde açılmış ve ölene kadar da devam etmiş müzik hayatının ilk hitlerinden birini e, çalarak andık. Kendisini Bartma, gör ismini taşıyordu bu akşamın açık dergisinin ilk parçası. Evet Açık Radyo bilmeyince destek projesi özel yayınında Açık Dergi'nin haftanın üçüncü programında sizinle birlikte Saat 18.22 oldu bile canlı yayındayız. Evet. E, haftanın başında da söylemiştik biraz kısalttık Açık Dergi'yi bu hafta içinde özel yayına e, istinaden. E, bu akşam ve yarın akşam birkaç etkinliğini size aktaracağız. Sonrasında e, yaklaşık bir 20 dakika sonra yerimizi e, Dünya'nın Cazı Programı'nı dinlemiş olanlar e, biliyordur. Keyifli bir ekibe tekrar bırakacağız. Ömer da katılacak bu ekibin içine. Ama 7.30'da belki şimdiden Melis danışmentin olduğunu evet. söyleyebiliriz eyebiliriz. Canlı yayın da burada olacak. Canlı yayında burada akustik bir performans gerçekleştirecek. Bu akşamın ve yarın akşamın etkinliklerine geçmeden önce biz bir Eduardo Galiano'ya kulak verelim önce. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru. Yayıncılık. Nisan 3 İyi çocuklar 1882'de bir kurşun Jesse James'in ensesine saplandı Tetiye basan en iyi arkadaşıydı ve başına konan ödülü almak için bunu yapmıştı Jesse en ünlü hayduda dönüşmeden önce başkan Lincoln'e karşı köleci güney ordusunun saflarında savaşmıştı onun tarafı savaşı kaybedince iş değiştirmekten başka çaresi kalmadı ...Jesse James çetesi bu şekilde doğdu. Ku Klux Klan maskeleri kullanan çete... ...faaliyetlerine Birleşik Devletler tarihinde... ...bir ilki gerçekleştirip bir treni yağmalayarak başladı. Bütün yolcuların nesi var nesi yok aldıktan sonra... ...bankaları ve posta arabalarını soyma işine girişti. Hakkında çıkarılan efsaneler... ...Jesse James'i yoksullara yardım etmek için... ...zenginleri soyan, vahşi batının Robin Hood'u gibi anlatır. Ama onun elinden tek bir kuruş almış bir yoksulu tanıyan olmadı. Buna karşılık Hollywood'a fazlasıyla yardım ettiği... ...kanıtlanmış bir gerçektir. Sinema Endüstrisi, Tyrone Power'dan Brad Pitt'e kadar en ünlü yıldızların dumanı tüten tabancayı kavradığı, neredeyse hepsi ilgişe yapmış 40 filmini ona borçludur. Ve Günler Yürümeye Başladı Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru Sıra sıra tepsiler, hasta olan iniler, aldı gitti yarmi denizdeki gemiler... Sıra sıra tepsiler, hasta olan iniler. Aldı gitti yar mı denizdeki gemiler? Sana göz zaman seviyorum seni candan. Bakışların pek yaman benim sarı kanarya. Chantepa <gülüyor> si je mangerai des spagetti ou des poulet poulet À la fois avec un peu de foie gras Je ne sais pas si mon auto Sera violet tout bien Bordeaux Si je chanterais la Traviata, La vie en rose ou Mustafa. et C'est ça que j'aime C'est ça que j'aime Vivre ma vie au jour le jour Sans embarras et sans détour Filim budama Safa geldin odama hakikatlı yari sen görücü gönder babama karan filim budama Safa geldin odama hakikatlı yari sen görücü gönder babama sen Sana... Bakışların pek yaman benim sarı kanaryam Ah bakışların pek yaman benim sarı kanaryam Bakışların pek yaman benim sarı ah, kanaryam Evet Derya Moreno dinlettik sizlere 1966 yılında bir kayıt. Bir plan A yüzü. Sarı Kanarya ismini taşıyordu bu parça. Bugün doğum günü Daryum oyununun sahne ismiyle David Arugeti esas ismi 1921 yılında bugün Aydın'da dünyaya gelmişti. Kendisi bar mitvah törenlerindeki törenlerinden başlayan müzik hayatı esasında tüm bir ulusun bağrında aslında onun Türk olduğuna dair son dalgaya kadar uzandı. Ama dönemin önemli pop şarkıcılarından bir tanesi özellikle farklı dillerde söylediği evet. şarkıda epey e, ufuk açtı desek krişe mi bilmiyorum. Yok olmaz. Arajman döneminin altın sesi desek ben de biraz belki <gülüyor> ileriye <Object>. nokta <gülüyor> götürmüş, olur. <gülüyor> <gülüyor> götürmüş olurum. Uzayda bir elektrik asıl olduğu ee, sergisinden bize kalmış ve hiç muhtemelen bitiremeyeceğimiz arşivden bir parçayı sarı kararlarım. Evet. evet bu akşamın değil yarın akşamı o zaman iki konser de başlayalım artık. Evet garajda. Yine son anda duyduğumuz bir konser var. Yarın akşam ünlü gitarist Paul Gilbert sahneye çıkıyor. Evet, konser 8'de başlayacak. Yarın akşam Gitar's Paul konseri, önemli gitar virtüözlerinden bir tanesi esasında, hatta virtüözleri epey ön plana çıkaran çalışımda müzisyenlerden evet. bir tanesi, 80'lerde Ray X'de. Başlamıştı evet sonrasında 90'larda Mr. Big grubunda yer almıştı Paul Gilbert bir süredir de uzun bir süredir de solo olarak çalışmakta. Gerçi Mr. Big oradan bir araya gelmişti orada da çalışmalara devam ediyor ama son olarak geçtiğimiz sene Vibrato isimli bir albüm çıkardı. Oradan da şu an bir parça dinliyoruz. Put it on the chair ismini taşıyor. Bu e, ko, albümün konser turnesi kapsamında geliyor Garaj İstanbul'a. Kapılar 7'de açılıyormuş 8'de başlıyor konser. Evet hızlıca ilerleyelim çok zamanımız yok dinleyici destek projesi özel yayının içinde olduğumuzu hatırlatalım 343 41 41'de destek hattımız birazdan zaten bol bol destek isteyeceğiz ama kulağınızın bir köşesinde bulunsun. Evet Paul Gilbert dedik garajda sahneye çıkıyor yarın akşam karşıya kadar gitar kafede Türkiye'nin önemli özgür doğaçlama ekiplerinden ıslak köpeğin konseri var. Saat 9'da. Başlayacakmış o da. Evet. Birkaç tiyatro haberimiz var. Öncesinde bu akşamdan bir öneri. Hafta boyunca devam edecek aslında. Oyun. Şahik Tekandın bu sezon itibariyle şehir tiyatroları repertuarına girmiş olan Samuel Beckett yorumu. O Sina sahnesinde Harbiye'deki mekanda izlenebilir. Oyunla ilgili son haber. 2013 Afife Tiyatro ödüllerinde, yapı kredi Afife Tiyatro ödüllerinde epey fazla adaylığı olması en iyi oyun, en iyi yönetmen, en iyi sahne tasarımcısı ve en iyi ışık tasarımcısı dallarında e, aday gösterilmiş e, tek anlı performatif sahnelme oyunculuk yönet e, yönetimini yöntemini pardon ilk defa şehir tiyatrolarının e, rejisine kattı repertuarına kattı bir oyun e, izlemeniz mümkün sekiz buçuk itibariyle bu akşam sahneince Hafta boyunca da devam edecek zaten. Evet Kreke bakalım o zaman Krek tiyatroda yarın ısık sahne geçen hafta Cumhuriyet yapılmıştı dört 18 Nisan, önümüzdeki haftalar içerisindeki gösterim tarihte Nisan ayı boyunca esasında haftada iki kere izlemek mümkün. Bu Belkun oyunun yazmadığı ilk metin olarak da geçiyor. Kayak tarafından sahneye koyulan Fuat Mete kaleme e, almış bunu. Evet, evet Cem Yılmaz'ın Işığı ve Nisan. Ceren Gökden'in prodüksiyonuyla. Evet, yönetmen de Berkun Uyuh bu arada. Yakını asker olan altı karakterin hiper gerçeklik diyebileceğimiz bir mekanda ve zamanda geçen iç dökmeleri. Ee, farklı şekillerde algılanabilecek bir mekan. Sorgu odası, iç dökme odası diyebiliriz. Birbirleriyle kesişmeden oğullarının, sevgililerinin ve kardeşlerinin hikayelerini anlatıyorlar. Edebi dozu epek e, kararında bir metin olduğunu söyleyebiliriz. Abartıdan uzak diğer krekler e, dramaturjileriyle birleşince e, sağlam bir oyun çıkmış ortaya. Sekiz buçuk itibariyle izleyebilirsiniz bu akşam. İkselin sayısı a bir günlerde Nisan boyunca evet, ee, Krain, orta... Santral İstanbul'daki yerinde izlemek mümkün, Sky isimli oyunu. Yarın akşam bu arada 4 Nisan tarihinde evet, bir gösterim evet. aşağı emanetler de geri döndü, ee, katılanların hikayelerine tanık olunacak. Hikayeler kentsel dönüşüm kapsamında yaşadıkları mekânların anahtarlarını teslim edip İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalan seyirciler yaşamlarına devam edecekleri yere nakledilmek üzere toplanıyorlar. Yaman Ömer Erzurumlu'yla, Almanya'dan Birhem kim ortak rejisiyle e, Sahnelenecek diyeceğim ama Esasında izleyici sunulacak Evet, Kumbarıcı. tam bir sahne yok çünkü Evet, Kumbaracı'yı dinleyen prodüksiyonu Evet, bir film gösterimi var Yarın akşam Pejote'de 1457 Ankara bir kent monografisi öne gidecektir. Plus Austin Batı Merkez gidecek sen yolcularımız Kızıl İstasyon'dan metroya aktarma yapabilirsiniz. Evet, Ankara'dan çıkmış önemli sanat kolektifleri, sinema kolektif de diyebiliriz belki. Artık işlerin yeni bir evet. prodüksiyonuyla karşı karşıyayız. Halil Yetiş yönetmen, Koza Görsel Kültür ve Sanat Derneği de yapımcı olmuş. Bu filmin bir kent monografisi deniyor. Aslında şu anda biraz de, fragmandan da duyuyoruz bu konusunu. Evet, 1457 Ankara. Bir şehrin gündelik yaşam pratiklerinden yola çıkarak şehri hisseden, düşünen ve şehri oluşturan yapılanmaları yeniden kurgular, insanların şehirle kurdukları ya da kuramadıkları ilişkileri takip eden bir görsel hafızı oluşturur. Yeraltı, sarsıntı ve uzak ışıklar başlıklı 3 bölümüm varmış bir video belgesel olarak deniliyor. Endüstriyel kapitalizmin sorulaştırmanın ve dönüşümün yoğun olarak işlediği metroporlardan dili olan Ankara üzerinde de dinliyor. Evet artık işler kolektifi bu isimli bir kolektif olarak kendini e, ortaya koymadan önce de zaten Ankara'daki e, dönüşümün ve kapitalizmin sorulaştırmasının izini video eylem Hı -hı. taktikleriyle uzunca bir süredir zaten e, kaydetmekteydi. Depodaki sergilerini de hatırlayabiliriz hatta. Bu da esasında benzer bir e, hemalı diyelim ya da benzer motivasyonlu bir işleri. Evet. Evet, 1457 Ankara bir kent monografisi yarın akşam POT'de ilk defa gösteriyor. Canlı sahnede olacakmış. Evet bir başka filme geçelim. Şimdi dokumentarist e, işbirliğiyle İstanbul Modern'de Pripik'te güç fotoğraf sergisine paralel olarak 10 filmlik bir belgesel programı yanından itibaren İstanbul Modern'de gösteriliyor. İnsan ve doğu arasında hayatta kalma mücadelesi, toplumsal güç çatışmaları, işgal ve isyanlarla bugün içinde bulunduğumuz dünyadaki iktidarın ikilemlerini ortaya koyan bir seçki olarak. Anılmış. Evet, yaklaşık iki hafta boyunca devam edecek. Biz yarından birkaç filmi vermekle yetinelim şimdilik. 24 gösterim olacak. Bunların ilke 1'de başlayacak bir film gösterimi ee, Yangtze Nehri. <gülüyor> Affedersiniz, aptı Yangtze ismini taşıyor. Yongchang'ın bir filmi Çin'de kısaca nehir olarak bilinen Yangtze Nehri üzerine yapılan dünyanın en büyük HES projesi üzerine bir belgesel, 2007 yapımı bir belgesel. 21'de onu izlemek mümkün olacak. Ardından e, yine bir başka HES projesine geçilecek evet, aslında. Ama buraya. Evet, buraya e, Türkiye'de kurban olmak üzere olan Hasan Keyif üzerine bir belgesel var. Sessiz Tarih. Hasan Keyf ismini taşıyor. Daha önce dokümantarista gösterilmiş bir belgeseldi bu. Berkay Kuyuzun'un ve Erode Eda Mor'un yönettiği bir belgesel. Üç itibariyle onu izlemeniz mümkün. Bu belgeselde birlikte başka bir yapım da gösterecek bu arada. Diyarbakırlı 83 yaşındaki Ahmet Tektaş'ın 45 yılından bu yana yılın tuttuğu günlüğe ve onun öyküsüne odaklanan gerçekleri yazdığım lice defterlerini izlemek mümkün. Üç itibariyle. Evet ardından da Perşembe akşamı saat 7'de ee, Kamboçya'dan bir film var, 70'tenin ortasına kadar ciddi bir sinema endüstrisiyle alınabilen Kamboçya'da Kümer hükümeti sırasında yok edilen filmler, sürülen yönetmenler ve yok elden sinema endüstrisi üzerine bir belgesel David Chun'un belgeseliymiş bu, Altın Uyku ismini taşıyor, iki sene önce çekilmiş Evet, güç belgesel seçkisi kapsamında bu da yarın akşam saat 7'de gösteriliyor Filmes Festivali'nden iki önerimiz var Evet Evet. geçebiliriz. Evet bir tanesi hem bu akşam hem de yarın akşam gösterimi olacak bir film. Gaspansal'ın yeni filmi aslında Matt Damon'la birlikte senaryolarını yazdığı Matt Damon'ın da başrollerinde oyunda olduğu film. E, şirket entrikalarına ve taşra politika, politikalarına odaklanıyor denmiş. Şimdilik bu kadarıyla bırakalım konusunda ama epey ilgi çekici ve iyi eleştiriler almış bir film olduğunu söyleyebiliriz. Dokuz buçuk itibariyle bu akşam Steeze'de yarın Atlas sinemasında izlemek mümkün. Yine aynı saatte dokuz buçukta. E, bir de yarından bir film var. E, aslında daha önce de duyduğumuz ve epek merakla beklediğim ...bir film Vecide, Vajda ismini taşıyor. Evet, o da yerini bir buçukta gösteriyor. Atlas'ta gösterecek bir film bu. Suudi bir kadın tarafından çekilmiş ve çekimleri tamamen Suudi Arabistan'da yapılmış. ilk uzun metrajlı. Evet. Şimdi bu 2012'de Venedik'te sanat sinemaları ödülünü almış bu arada. Onu da belirtelim. Evet 10 yaşındaki küçük bir kızın bisiklet hikayesini, yasak olan bisiklete binme hikayesini anlatıyor diyebiliriz. Çok kabaca ve CD'yi izleyebilirsiniz film festivali kapsamında. Evet artık kesiyoruz galiba. Evet çok da zamanımız kalmadı bir iki sergi haberi vardı ama belki yarına tamam. fırsatımız kalır. Bir parça dinleyeceğiz o zaman sanırım. Evet bu akşam Necropsy konseri var İstanbul'da. Ona istinaden sayı 2'den bir parça didn't he just pop up? Çik dergi. Yeah,